Allah Azze ve Celle'nin imanla şereflendirdiği muazzez müminler, kardeşlerim, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Ammar'in, Yasin'in, onların Mekke'de var. İmanları Mekke'de karar kıldı. İmanları Mekke'de kök saldı, sonra muhkem bir A suretinde inkişaf ettiler. Yani Medine'de devlet başkanı olduğu zaman أَرْجُوا مِنَ اللّٰهِ أَلَّا تُبَيِّرَ مِا Devlet başkanının beni değiştirmemesini senden rica ediyorum ya Rabbi. Devlet başkanı olmadan önce Medine'de yetim yavruların hayvanlarını sağ onların sütleri onlara teslim ederdim. Yine aynı hale devam etmek istiyorum diyen Ebu Bekir hanı efendimizin Mekke'si var. Onlar Mekke'yi yaşadılar sonra Medine'de intişaf ettiler. alem İslam'da intişaf ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekke'sine baktığınız zaman hasbi Müslümanları görürsünüz. Acılar mahşerinde mustakin kalanları görürsünüz. Hicret emri kendilerine geldiği zaman gelden gecesine koşar gibi yavran yıllar Mekke'ye elveda veda el veda değil Medine'ye giden kahramanları görürsünüz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam asadıyla Mekke'yi yaşadılar. Artık yücel gemini kendilerine gelince dağ tepesine çıktılar, Mekke'ye dövdüler, yaşlı gözleriyle son defa şehri sıktılar. Gözleri diren boşalırken Hazreti i Selam'a büyük fethi müjdeliyorlar. O halde muhterem kardeşlerim, hicrete baktığınız zaman küçücük yavrusunu eşi Muhusseleme'yi geride bırakıp da ağlayarak yalnız başına, Medine yollarına revab olan Ebu Seleme'ye baktığınız zaman şu kinamedeki bütün okları sizin üzerinize gönderilir, diye kadar sizin karşınızda şu bedenimle mücadele etmeye devam ederim diyen suheyb Rumi'ye baktığınız zaman hicret yolunda önüme çıktılar gidemezsin dediklerinde meydan okuyan suheyb Rumi'ye baktığınız zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ayrıldığı şehirde ben duramam. Şu ayaklar beni taşımıyor ama alın beni sandallarla Muhammed Aleyhisselam'a götürün Diyen Damra bin Kaysa baktığınız zaman göreceksiniz mi? bir şehirden başka bir şehre yürümenin değil bir şehirden dünyadan Allah'a yürümenin adıdır Allah'ın emirlerine yürümenin adıdır onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı o azim cesaret suretiyle fotoğrafıyla görürsünüz sevirle düşmanlar gelmişler ayaklarının olduğu yere baksalar Allah Resulü'nü görecekler mübarekleriyle Ebu Bekir'in omuzunu kaldıran ki ma annu kabi izineyim Allahu ta'lisi İki iki kişiyi sen ne zannedersin Ebu Bekir Ebu Bekir Muhammed'in üçüncüsü Allah hazze Allah Resulü Aleyhisselam Edine'ni yeni bir millet inşa ettiler. Kardeş kuttular. Onlara lisan halleriyle şunu tehkim ettiler. Evet biz hicret ettik. <gülüyor> Medine'ye girdik. Bir süre daha mekansal hicret devam edecek. Fakat asıl hicre yerlerin değerinde. insanların nizamından göklerin değerinde Allah'ın nizamına yürümetti. Allah'ın değerleri İslam'ın ahlakını yer yüzünde uygulamaktır bunu anlattılar. Bir gün yanına birisi gelir buyururlar ki: "Ey Resulullah, ana hasaptan bulunur musunuz?" Aleyhissalatu vesselam buyururlar ki: "Nataal. Kızının zaman, ülkenin bilin zaman, kardeşlerine serme, Müslümanlara hakaret etme. Onlar Yine sormaya devam etti. Ya Resulallah bana nazihattan olunur musunuz? Yani ben sizden daha önemli şeyler bekliyorum. Aleyhissalatu vesselam ona nefsini terk edip Allah'a hicret etmeyi anlatıyor hakikatte. Ladan buyurdular nefsine mağlup olma. Bir gün ashabıyla birlikte oturuyorlar. Sordular. yere gelmeyen ya Resulallah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki lakinne hullevi yemrigu nefsehu indel Hayır o değil. En güçlü düşman olan nefsini ayaklar altına alan kızdığı zaman ehli imana müslümana sormeyen ona hakaret etmeyen bir yani nefsinin değerlerini burada terk edip ruhu Güçselebilen kişi en güçlüsüdür. Kardeşlerim, hani hivletten önceki halimizi düşünün, gazap halimizi, nefsinizin size galip olduğu anları düşünün. Ayağının karşısındasınız, kendinize bakıyorsunuz, yüzünüz parçalığına dönmüş, gözleriniz kızarmış, öfkelen elleriniz titriyor. Mutlunuz tutulmuş, bir çalışırsınız, bir dükkanda, bir mağazadasınız. Kendinizden geçtiniz, bir ona hakare, bir buna hakare, Sonra kendinize geliyorsunuz Orada saçınızı, başınızı yolmuştunuz Yüzünüzü tokatlamıştınız Sonra sakinleşiyorsunuz Bütün bunları ben nasıl yapabildim diyorsunuz Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Ümmetine sürekli olan hicreci öğretiyorlar buyuruyorlar ki sürekli ailenin karşısında durun nefsini size galip olduğu zaman onu ayaklarınızın altına alın Kur'an'ın şu ayetine kulak verin اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذٰا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مُنَّ الشَّيْطَانُ şeytan onlara vesveseyle şeytan onlara müslüman kardeşlerine öfke kusması için geldiği zaman onu tahrik ederken Allah'a yönelirler. Allah'ın cennetini, onun nârını düşünürler. Bütün varlıklarıyla Hazreti Kur'an'ın sahibine teslim olurlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını Medine'de bu duyguyla yetiştirdiler. Sonra onlar muhacirdiler, fatih oldular. Mücahit oldular, rahat oldular, yollara düştüler. İslam'a yeni ülkeler, yeni belleler kattılar. Eba Eyyubel oldular, İstanbul önlerine kadar geldiler. Şimdi bizler ne hale geldik? <gülüyor> Mahallelerimiz birbirine öfke kusuyor. Üst kattaki alt kattakine öfke kusuyor. İki kardeş yan yana durduğu zaman mandalini paylaşamıyor. Birbirlerine öfke kusuyorlar. Ümmet-i İslam'ın bu hal nereye girdiniz? Asal bir kiram mızraklarıyla birlikte onlarla mescide girmişler. Onları o halde görünce buyurmuşlardınız ki mızraklarınızla bu halde girmeyiniz. Onların uçları kardeşlerinize değer ve de onlara azap edin. Sen mızrağın ucunun bir Müslümanın elinden başka bir Müslümana dermesine rıza göstermemiş. Buna fakat şimdi ya Vallahi ma ma'mutuna hatta sedednaha fii ba'barluna fii mucuhi Şimdi bizler o birbirimizin yüzüne çevirdik ya Resulallah Biz şimdi o mızraklarla birbirimizi katlediyor, öldürüyor, parçalıyor ya Resulallah Şimdi neden Alem-i İslam bu hale geldi? Efendimiz Aleyhisselamın ikinci planla ümmeti İslam'a öğrettiği, terk ettiği nefsi terk edip ruhumuzla Allah'a hicret edemediğimizde Kur'an'ın emirlerini evimize, sokağımıza dükkanımıza tatbik edemediğimizde onun için alem İslam'ın farklı şehirlerinden sürekli acı haberleri geliyor. Dün gazıya girdiler. Gazıyı cehenneme çevirdiler. Hani Cenab-ı sabut tuttuktan bahsediyorlar. Kutir ashabu ukhdu annahizatin wa kut ilhum alayha qurub. Hendekli basmışlar. Hendekli ateşle doldurmuşlar. La ilahe illallah diyenleri ateşin içine atıyorlar. Bir kadını getiriyorlar. Kucağında yavrusu onu da ateşe atacaklar. Kadın soruyorlar sen de buradan mısın? Sen ne gazeli, sen ne Kudüsli, sen ne Filistinli misin diye soruyorlar. Kadın tam döneneceğe geri adım atacak ki, yavrusu, tüccarındaki yavrusu konuşuyor. Yarınma ispiri, wahantiri cennet. Anne, senden önceki Kudüsler, senden önceki Müslümanlar nasıl? Da? yavrusu karnında onu öldürmüşler, onu katletmişler. Yerden bugüne doğru Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ruh eğitimine, ruh hicretine davet ettiği Ahmet mücadelesi var. Onun için sen terk etsen, ben terk etsem de Kuran'ın sahibi terk etmeyecek. Orada sekiz yaşında yavrular. Gazze'nin on yaşındaki ahmetleri biz burada ya Resulallah. Ömer gibi, Ammali Kutin'e sağlıklı diyecek, kahrolsun nazahlıktu, kahrolsun Yahudi, kahrolsun Siyomizm diyecek ya Rabbi. Bitmez destan. Senin terk ettiğin yerde yeni Ömerler, yeni Osmanlar gelecek. Biz buradan hicrete, biz buradan muhacir olmaya, sonrasında mücahit olmaya hazırlanıyoruz onların diyecekler. O halde tarzı serim. Hicret, gerçek anlamda. Bir şehirden başka bir şehirde değil. Bir şehirden Medine'ye gitmek değil. Gerçek anlamda Allah'ın hükümlerinin bildiği yeni şehirlerle kurabilme. Yeni şehirlerin kapılarını İslam'a açabilir. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken de bu vacip. Melkede Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ya Umar Setezle Hubeytel Makdis Bilah Bitaali Beyt-i Makdis'in Kudüs'ü sen silahsız bir şekilde alacaksın müjdesine nail olabilmek için Kudüs ömrüne gelirken de Hz. Ömer muhacirdir. Onun için şimdi Kudüs'ün gerçek fadili Hazreti Ömer Gazze'yi selamlıyor Yüz yıl aradan sonra Kudüs'ü mesareciye son veren, Kudüs'ü yeni gelen İslam'ı açan, doğumun büyük kumandanı İslam ve gelecek. Onlar muhacir olacaklar. İslam'ın bayrağına Salahattin Eyyubilerin davasına sahip olacak. İşte o zaman Hamadaki annelerin gözyaşları diyecek. İşte o zaman Şahin Yerim bizim olacak. İşte o zaman La İlahe illallah, Muhammed Resulullah diyenler birbirlerine mızraklarını değil mızraklarını çevirmeyecek yüreklerini açacaklar.